420. konu Ebu Hedred veya Abdullah bin Ebi Hadred'in kahramanlıkları ve onun iki kişiyle savaşarak onları yenmesi. Ebu Hedred radıyallahu anha şöyle anlatıyor: Kendi kavmimden bir kadınla evlenip ona 200 dirhem mehir verdim. Sonra da bana bu konuda yardımcı olması için Hazreti Peygamber'in yanına gittim. Ne kadar mehir verdiğimi sorunca 200 dirhem dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Sübhanallah, Allah'a yemin ederim ki eğer siz bu parayı bir vadiden veya dere kenarından toplamış olsaydınız bundan fazlasını vermezdiniz. Vallahi şu anda yanımda sana verebilecek hiçbir şey yoktur. Buyurdular. Bundan birkaç gün sonra Cüshem bin Muaviye kabilesinden Rifa bin Kaiz veya Kaiz bin Rifa ismindeki bir şahıs beraberinde büyük bir kalabalık olduğu halde gelip Medine ile Şam arasında bulunan Gabe isimli yerde konakladı. Maksatları Kays kabilesinden asker toplayarak Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara savaş açmaktı. Bu kişi kendi kabilesi içinde hatırı sayılır ve çok tanınmış bir kişiydi. Hazreti Peygamber bir gün beni ve Müslümanlardan iki kişiyi daha çağırtarak bize çok zayıf, yaşlı bir deve verip, şu adama giderek bana bir haber getiriniz, buyurdular. Deve zayıflıktan dolayı ayağa kalkamıyordu. Sağdan soldan yardım ederek hayvanı zorla ayağa kaldırabildik. Bundan sonra oklarımızı ve kılıçlarımızı da yanımıza alarak Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmek üzere yola çıktık. Akşam üzeri, güneş batarken oraya ulaştık. Ben pusuya yattım. Diğer iki arkadaşıma da ayrı ayrı yerlerde pusuya yatmalarını söyledim ve şöyle tembihledim. Tekbir getirip düşmanın üzerine saldırdığımı gördüğünüzde siz de tekbir getirerek benimle birlikte hücuma kalkınız. Böylece pusuya yatarak uygun bir fırsat kollamaya başladık. Bu şekilde gecenin başlangıcına kadar bekledik, bu arada kalabalıkta da bir telaş ve heyecan göze çarpıyordu, çünkü hayvanlarını otlatmaya götüren çoban dönmemiş ve onlar da onun başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorlardı, sonunda önderleri Rifa bin Kays veya Kays bin Rifa ayağa kalkarak kılıcını kuşandı ve, gidip şu çobanı arayayım, gelmediğine göre mutlaka başına bir şey gelmiştir, dedi, Adamları ise biz de seninle birlikte geleceğiz dediler, kabul etmedi. O kadar ısrar ettiler ki sonunda, yemin ederim ki ben yalnız gideceğim ve sizden hiç kimse de benimle birlikte gelmeyecektir dedi. Daha sonra adamlarından ayrılarak benim bulunduğum tarafa doğru gelmeye başladı. Yanımdan geçip gittikten sonra tam sırasıdır deyip bir ok fırlattım. Ok tam kalbini bulmuştu. Gık bile diyemeden olduğu yere yığılı verdi. Hemen koşup kılıcımla başını kestim. Sonra onu alıp arkadaşlarımın bulunduğu tarafa doğru seyrettim. onlara yaklaştığımda tekbir getirdim, onlar da karşılık vererek yanıma geldiler, böylece üçümüz birden saldırıya geçtik, kalabalık, büyük bir paniğe kapıldı ve kurtuluşu kaçmakta buldular, giderken de ancak kadın ve çocuklarını ve bir de hafif eşyalarını götürebilmişlerdi, bunun üzerine iki arkadaşımla ben büyük bir deve ve koyun sürüsünü önümüze katıp elimizde de Kays, Bin rifanın başı olduğu halde Medine'ye döndük, Hazreti Peygamber, mihrimi verebilmem için bu getirdiklerimizden bana 13 deve verdi, ben de mihrini vermek suretiyle karımı yanıma alabildim.